İsrailoğullarına sor, onlara nice apaçık ayet indirdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse, bilsin ki Allah cezalandırmada çok şiddetlidir. İnananlarla alay ederek, inkara sapanlar, dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah'tan korkanlar, onlardan kıyamet gününde üstün olacaklardır. Allah, Dilediğine hesapsız rızık verir. İsrail oğullarından maksat, Hazreti Peygamber dönemindeki Medine Yahudileri. Sorunun konusu ise geçmişte Yahudilerin yaptıkları ile ilgilidir. Burada Hazreti Peygamber'e hitaben İsrail oğullarına sor buyrulmasından Yahudi din tarihinin Müslümanlar için bir ibret ve ders kaynağı olarak değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Bir önceki ayette inanmayan veya inandıkları halde günah işlemekten çekinmeyenler ya da Allah'ı ve melekleri apaçık görmedikçe inanmayacaklarını söyleyenler hakkında uyarılar yer almıştı. 211. ayette ise Geçmişte bu tür uyarılara birçok defa muhatap olmuş bulunan İsrailoğullarının tutumları ve başlarına gelenler örnek ve ibret olarak gösterilmekte, Allah tarafından onlara aydınlatıcı ve uyarıcı mahiyette nice ayetlerin verildiği veya peygamberlerinin doğruluğunu kanıtlayan mucizelerin, belgelerin sergilendiği belirtilmekte, Buna rağmen Allah'ın nimetini değiştirdiklerine işaret edilmektedir. Allah'ın nimetlerinden maksat O'nun ayetleridir. Çünkü o ayetler insanların hidayet bulmalarını sağlamak üzere gönderilmiştir. Bir kimse Allah'ın ayetlerini inkar eder, onlardan yüz çevirir ve bu yüzden hidayetten mahrum kalırsa onların değerini ve önemini takdir etmemiş olur. Ayette bu tutum nimeti değiştirmek diye ifade edilmektedir. Başka bir ayette de Allah'ın lütfettiği nimete nankörlükle karşılık verme ifadesi yer almaktadır. Çünkü nimetin asıl işlevi hidayet sağlamak iken, onu reddeden ya da önemini takdir edemeyip nankörlük gösteren kimse, bu tutumuyla imanı küfre, hidayeti dalalete ve sonuçta mutluluğu, azaba çevirmiş olur. Nitekim ayette bu şekilde davrananların Allah'ın şiddetli cezasına müstahak oldukları bildirilmektedir. Burada da iki insan tipi yer almaktadır. Biri dünya hayatının yani dünyanın geçici zevk ve menfaatlerinin, şan ve şöhretinin, makam ve mevkiinin çekiciliğine kapılıp kalıcı iyiliklerden uzaklaşan, geçici ve aldatıcı şeyleri değer ölçüsü sayarak bunlara sahip olmayan veya kalıcı değerler olarak görüp önemsemeyen müminlerle alay etme ilkelliğini gösteren inkarcılar, diğeri de onların alay ettikleri fakat herkesin gerçek değerinin ölçüldüğü kıyamet gününde onlardan üstün tutulacak ve sonuçta Allah'ın hesapsız lütuflarını kazanacak olan takva sahipleri yani dini duyarlılığı ve sorumluluk bilinci yüksek müminlerdir. Kıymetli dinleyenler, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in aydınlık ikliminde hazırladığımız bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik...